Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın, merhaba. Merhaba, günaydın. günaydın. Evet, biraz önce Little Ghetto Boy'dan sonra bir parça daha çaldık arada. Where's the Love adlı parçayı da yani Donnie Edward Hathaway'in. Doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci parçaydı. Roberta plakle ile duetti. Onu da hatırlatayım ve şimdi Evet duruma bakalım. yani e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklaması işsiz sayısının 39 bin arttığı oranın değişmediğini e, ama kadın işsizliğinde alarm zilleri çaldığına dair de e, senin yönetici özetini verdiğiniz araştırma grubunda Seyfettin Gülsen'in Hamza Mutluay ve Mehmet Can Şahin'le yapılmış araştırmada ciddi alarm zilleri çaldığına ilişkin özellikle kadınlar açısından durumlar var. Bir bunları konuşmak istiyoruz. Bir de 2022'de programın adına uygun olarak ekonomik gidişat nasıl olacak? Yani işsizlik ve kadınların durumu dışında kur garantili mevduat denilen şeyde ve enflasyonda. Nasıl günler, haftalar ve aylar bekliyor olabilir? Bunu da konuşalım istedik. Evet, istersen esas bekle dinleyicilerin, radyo dinleyicilerinin merak ettiği konudan başlayalım. Tabii ki işsizlik bu kadın işsizliğinin alan üstü yüksek olması yeni bir sorun değil ama hakikaten gelişme vahim son ayın Kasım ayının verileri onu gösterdi ama bence bunu birazdan sonraya bırakalım <gülüyor> merak edilen konu tabii 2022'nin nasıl geçeceği mevduattan söz ettim yani onun için dedim şunu önce şunu evet. konuşalım diye yani döviz kuru korumalı mevduat ya aslında daha bu daha döviz kurumundaki e, bu önce hani şiddetli bir yükseliş biliyorsunuz 17 liraya geçmişti dolar 20 Aralık işte darbesi dönüyor e, ondan sonra da paldır küldür aşağı indi e, ondan önce de açıkçası ben şunu düşünmeye başlamıştım Türk lirası o kadar değer kaybetmiştik ki nitekim Realkur tarihinin en düzük seviyesine geldi yani Realkur bir teknik bir deyim de e, Şunu anlatıyor. Basitçe rakamı vereceğim de anlaşılması için ee, kısa açıklama yapayım. Ee, 2003 yılında çünkü baz yılı on. 2003 yılında diyelim ki işte döviz kuru e, dolar Türk Lirası e, bir e, dolar iki lira Türk Lirası'ydı. Döviz e, Örnek olarak veriyorum. Şimdi o günden bugüne her geçen ay enflasyon Amerika'da değil mi var? Tabii ki çok düşük. Bizimle mukayese kabul etmez. Bizde daha yüksekti ne kadar işte yüzde sekiz, dokuz, on yavaş yavaş arttı yıllar içinde. Ama sonuçta ne beklersiniz? Eğer yani real kur doğru bir yerde yerdeyse öyle düşünüldüğün için 2003 yılı e, dikkate alınıyor. E, o zaman biliyorsunuz kripto mum 1 2 bunu, bunu şimdi şey kabul edelim, yüz kabul edelim. Ondan sonra e, bakalım nasıl gelişecek. Enflasyonda var her defasında Amerikan enflasyonu ve Türkiye enflasyonu dikkate alarak arasındaki farkı ve tabii nominal kur hani 1 lira eee 1 dolar 2 liraydı. Orada kurda bir değişikliğe bakarak reel kuru hesaplıyorsunuz. Şimdi 2300 kabul ettiğiniz zaman yani o zaman ki kur reel durumu iyi yansıtıyordu. Varsayımı altında bakıldığı zaman reel kur dediğimiz olay şöyle gelişmişti. Aa, uzattım farkındayım ama sadece de geliyorum. Aa, önce 2000'li yıllarda bu, bu 125'lere kadar çıkmıştır. Şu meşhur hani var ya AKP'nin ilk dönemi aa, bu ne demek oluyordu? Türk krizi aslında dolara karşı bayağı ciddi değerlenmişti. Bize yurt dışında seyahatlere gitmek, tüketici yabancı tüketim malları satın almak falan bayağı böyle bir şey izlenimi vermişti. O oh, bayağı bir refah kavuştuk. Çok iyi gidiyor ekonomi falan. Tabi bu aldatıcıydı ama Türk lirası ciddi değerlenmişti. Sonra işler yavaş yavaş değişti. Kriz oldu, daha doğrusu dünya krizi oldu, o oldu, bu oldu, bu rahip bronzomluğu onu attık içeri falan filan derken saldırı e, filan iniyordu real kuru. Zaten 125, 2000'ü kıyasla %25 daha değerdi olacak iş değildi ee, evet. ve sonunda 70'ler 80'ler ve kadar inmişti yani dedik yani bu da belki çok fazla yüksek değil ama e, şey, aşırı düşük değerli değil e, Türk lirası ama neyse, bu olabilir diyorduk şimdi lafı uzattım bu son 2-3 ne oldu biliyor musunuz önce 50 süre indi, şimdi 40 yani Türk lirası 2003 yılının dominal döviz kurulu dikkate alırsanız bugün işte 13,5 lira 14 lira her yani neyse bu Türk lirası neredeyse yarı yarıya değerini kaybetmiş durumda Şimdi bu da aşırı değersiz bir kur oldu çok açık Şimdi ben bu gidişatı gördüğüm için düşünüyordum ki ya bu döviz kurunda artık gidecek fazla bir yer yok Onun için e, bu esas sorun enflasyon. Enflasyon geriden geliyor ve çok büyük olasılıkla döviz kurunu e, şey edecek, geçecek. Döviz kurunda artışlar olabilir hala. Tabii ki çünkü e, sonuçta e, bu real kur 44-45'den en son ama Önümüzdeki ay açıklandığında büyük ihtimalle bunun 50'nin üstüne çıktığını göreceğiz. Sonra yavaş yavaş belki 60'lara da çıkacak. Ki hala Türk lirası çok ciddi değersiz demek bana sorarsan. E ama e, enflasyon e, defet. Dolayısıyla sorun enflasyon. E, çünkü %36 tüfeci tüfe tüketçi fiyat endeksi yılı %36 ile bitirdi. Yani bu kadarını doğrusu ıı, bizler beklemiyorduk. Hani iyi kötü ekonomiyi takip etmeye çalışıyoruz. Enflasyon ne olabilir falan. Yüzde 13 kısır geldi aylık artış. büyük bir ihtimalle artmaya devam edecek. Çünkü ürfe üretici fiyat endeksinin yüzde 80 geldi. Bir oraya çıktı. Evet. Arada ciddi fark var. Bunu biliyoruz geçmişten de Üretici fiyatları önden gider. Çok daha büyük dalgalar halinde dalgalanır. Yani yükselirken de çok daha hızlı ve yükselir. Hiçbir dalga sonra eğer duruluyorsa ki geçmişte öyle oluyordu. Çeşitli nedenlerle durulur. Bu sefer %2-3-4'lere bile iner. Tüfezin dalgaları daha yumuşaktır ama o geriden gelir. Yani yükse, yükselirken Bir süre sonra onu izler. O kadar yukarı çıkmaz ama e, o inmeye başladıktan sonra hala bir süre devam eder. Dalga yükselmeye sonra iner. Şimdi böyle olacaksa tekrar ki mantıken böyle olacak. E, o zaman bu enflasyon yüzde altmışları falan da mı olacak herhalde? Yüzde altmış mı? Görün mü? Uzattım ama yani hakikaten can yakışı sorun ııı e, Esas enflasyon. E, döviz kurumundan korumalı mevduat çıkarttı. E, kimse bence buna sorarsam ben yani soran çok soran da oldu etrafta. hocam işte ne yapıyorsunuz? Ya da sayfet, ne yapalım? Aa, bu nedir bu korumalı? mı geçsek? Bilmem ne. E, yani Hep söylediğim oldu. Bence döviz hikayesi büyük ölçüde bitti. E, enflasyonlar nasıl koruyacaksın mevduat? Şu anda yani döviz mevduatını bile benim zaten. Kafam rahattı. E dedim diyor aklıymışım demek ki dövize geçmekte kabul. E şimdi döviz eğer döviz kuru benim de, e, tahmin ettiğim gibi yüksek gidişat onu gösterdi son işte bir hafta diyelim. Ee, eğer e, yükselmeyecekse kur çok fazla. Tabi artmaya devam edecek ama enflasyonun çok gerisinden gelecekse E o zaman senin zaten e, şeyin, e, paranın real setini alma gücü dövizde bile olsan eriyecek demektir bu enflasyon. Öyle Türk lirasındayken tamam kendini korumak için Türk lirasının mevduatını döviz korumalı mevduata çevirdin. E, tamam e, döviz kuru artmıyor fazla e, ya da e, hadi benim tahminimden biraz daha hızlı artsın ama sonuçta enflasyon altında kalacak mı kalacak Yani ben enflasyon %40'lara, %50'lere, hadi %50 diyelim 3 ay sonra, 5 ay sonra, e, yıllık enflasyondan tabii söz ediyorum. E, döviz kuru bu kadar artmayacak ki. Çok da altında kalacak bana sorarsan. E, peki senin paran enflasyona karşı nasıl korunacak? Bence büyük bir soru tabii. Mevvat e, açısından diyorum ama ekonomi açısından da büyük bir sorun. Çünkü... E, Malum işte seçim giderek yaklaşıyor. Ben erken seçim olacağına inanmıyorum. başından beri de inanmadım. Çünkü bu seçim sistemindeki değişikliği bunlar herhalde yapmadan gitmeyecekler seçime. E seçim sisteminde değişiklik yasasının prensipte anlaştıkları söyleniyor. Kendileri de öyle diyorlar. Oh, anlaştık diyorlar. Ama bir türlü yasa tasarısını getirmediler. Bence geciktirmelerinin bir nedeni de Yani şey göstermek istiyorlar. Bak erken seçim olmayacak. Çünkü biliyorsunuz bir seçim sistemi yasasında değişiklik yaptığın zaman o değişiklik, yeni kural bir yıldan önce bir seçimde uygulanmıyor. Dolayısıyla yani yasayı bilmiyorum belki önümüzdeki haftalarda getirirler. Mart'ta meclisten geçse zaten en erken seçim ancak gelecek yılın Mart'ında olur. Evet. Bakımdan neyse erken seçime daha belki bana mı giderek zamanları azalıyor. E, enflasyonun yükseldiğini gördüler. Üzerinde bir asgari ücreti %50 zam yaptılar. Ki yapıldığı tarihte yani enflasyon daha %20 küsurlardaydı. E, belli ki bu enflasyon gidişiyle o yapılan zam da 2-3 ay içinde eriyip gidecek. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle. Bir daha şey diyecekler e, asgari ücrete bence 6 ay sonra e, Haziran gibi bir daha şey yaparlar. Artış yaparlar. E, emekli maaşlarına aynı şekilde yani henüz bilmiyoruz ama ciddi bir artış gelecek. Şimdi bunlar tam anlamıyla hani gelecek kaçış diyebileceğimiz şeyler. bir an, Bir an önce Tamam bunların sonuçları ne olursa olsun. Zaten enflasyonla mücadele de bitti. Tek dertleri ya öyle bir mücadele falan yürütmek istemiyorlar. Bütün bütün amaç o, olabildiğince talep düşmesin. Aa, onun için gerektiği gibi para da pompalayalım, ücretleri arttıralım e, ve e, yüksek büyüme sağlayalım. 2020'deki bu hani baz etkisiyle ve ihracat artışıyla yakalanan 2021'de özür dilerim geçen yıl ıı, yüksek büyümeyi olabildiğince devam ettirelim istihdam artmaya devam etsin ve biz bu seçimlere işte bakın gördüğünüz mü ıı, her türlü komplo bize karşı yapıldı ama biz bunun içinden yeni sistemimizle daha ihanet sistemle çıkmayı başardık. Bütün Beklenti bu, amaç bu. Şimdi bunu enflasyon burada çok anahtar. Anayolu enflasyonu ne yapacaklar? E, tabii bu yükselecek diyorsun sen de Seyfet'in. Yani çok en büyük kaygı tabii enflasyon meselesi ama aynı zamanda bir de toplumun temellerini derinlemesine etkileyen ve bütün toplumların temellerini etkileyen işsizlik meselesi var. Özellikle de kadın işsizliğinin bayağı ciddi bir alarm zilliği ya çalıyor atmışsın. diye. Betam da yani şimdi işsizlikte ne oluyor? Şimdi zaten e, söyledim istihdam artıyor. işsizlik oranı da yavaş hala yüksek. Evet hala çok yüksek. 11-11-42 bu dar anlamlı işsizlik. Ömür geniş tanımlı işsizlik tabi hala yüksek ama o da Bir süredir iniyor normal istihdam arttıkça normalde iner. Fakat şu oldu Kasım ayında bir önce onu çok özettiğim %10, sen de hatırlattın, %111,2'de kaldı. Yani Ekim evet. ayında da Türkiye'nin ölçtüğü yüzsüzlik oranı %11,2 Kasım'da da dediğim ki değişmedi, %11,2. E, i̇stihdam arttı mı? Evet, artmış. Ne kadar artmış? 28 bin istihdam artmış. E 228 bin istihdam artıyorsa ne düşmüyor mu işsizlik oranı? E tabi düşmüyor çünkü işsiz sayısı da onu da söyledim 39 bin artmış. Yani sonuçta iş gücü bu ikisinin toplamı iş gücüdür. E 267 bin artmış. E i̇stihdam artarken iş gücü de e, artıyorsa istihdamdan daha hızlı artıyorsa böyle olur. İşsizlik oranı düşmeyebilir Ee, bir tekimde olan bu kadınlara geldiğimiz zaman verdiğim rakamlarda e, tabii e, toplam rakam yani kadın erkek karışık söyledim. Şimdi lütfen e, bu son ayın kadın erkek ayrımında bu istihdam, işsiz sayısı ve iş gücü şeylerine bir bakalım ve işsizlik oranları ne olmuş? Şimdi önce erkekler işsiz şey istihdam 153 bin artmış. Güzel. Aa, peki, e, işçi sayısı ne olmuş? 43 bin azalmış. Yani iş gücü dolayısıyla ancak 111 bin artmış. Bu, bu hani çok normal bir manzara bu. istihdam artıyor, tamam işsiz sayısı o kadar azalmıyor. Çünkü iş gücüne yeni girişler var Türkiye'de. Böyle kaldı ki bir de bu pandemi yüzünden onu çok konuştuk. iş gücünde... Dışarıda duran bir şey değil mi Potansiyel iş gücü birikmişti O yavaş yavaş çözülüyor Her şey normal erkeklerdi %9.6 Şeyleri işsizlik oranları Gayet Makul diyelim hadi, Türkiye şartlarında %9.6'ya düşmüş işsizlik oranı Tabi ki azalmış Şu Kadınlara bakıyorsun Allah aşkına 74 bin istihdam artışı e, erkeklerin yarısı kadar çok değil ama artmış mı artmış. Peki işçi sayısına kadar artmış 80 bin artmış. Evet. Dolayısıyla muazzam miktarda aslında kadın, en çok kadınlar çıkmıştı iş gücünden. Bunlar bir süredir görüyoruz aylarda son aylarda iş gücüne yavaş yavaş geri dönüyorlar. Çok çalışmak zorundalar. Dolayısıyla iş aramaya başlıyorlar. iş aramaya başlayınca tabii işsiz olarak kayda getiriyorlar. İstiklal 74.000 artarken işsiz sayısı 80.000 artıyor. Dolayısıyla kadınlardaki işsizlik oranı da %14,5'e çıkıyor. Aradaki hmm. şimdi kadın erkek arasındaki farkı görüyor musunuz? Boğazdan yani fark. nereden baksana... Açılıyor fark. 4. 5 evet. yakın fark var. Bu puan, bu dörde yakındı. Bir ay önce. Yani çok gitti bir, tabii böyle mi devam edecek, ne olacak göreceğiz önümüzdeki aylarda ama zaten kadın işsizliği erkeklere kıyasla daha yüksekte ama giderek durumun vahimleştiği gözüküyor. Ama daha çarpıcı bir rakam daha verim iznimizde. Şeyler, sektörler itibariyle baktığımız zaman bu istihdam artışlarına aslında Ee, tarımda 49 bin istihdam artışı var hani Toplamda 228 bin istihdam arttı Demiştim ya Bu 49 bini tarımda olmuş E peki tarımda kadın artık istihdam artışı ne olmuş? ya Bir bakıyorsun kadın tarımda 42 bin artmış Yani temin 74 bin arttı dedim ya kadın istihdamı Ekim'den kasıma Aslında evet. yasından fazlası tarım Tarımın bana sakarsan oradaki artışın konusunda bir kıymeti harbiyeti yok. E, onu çıkart o zaman tarım dışı bak duruma dudak uçuklatıcı hale gelmiş durumda kadın ve erkek işsizliği. Erkeklerde tarım dışı işsizlik var. %10.9, 11'de %11 kadınlarda %18'e çıkıyor. 0,7 puan mı ne artmış durumda? Evet 0,7 puan. Erkeklerde 0,2 puan düşüyor. Yani E, muazzam bir fark var. E, ama e, bunun önemli şeyden bu, bu hani vahabetin e, önemli bir e, şeyi de e, daha vahim bir özelliği var. Yüksek öğrenimli kadınlarda işsizlik inanılmaz düzeylere geldi. Erkeklerle kıyasladığı ama Bundan daha önce de söz ettik. Öyle hatırlıyorum ben bizim açık radyo programlarında. Bunu tabii Önümüzdeki um, şey ay e, e, dördüncü çeyrek rakamlarını yayınlayacak. E, TÜİK aylık rakamlarda eğitim şeyini veremiyor. E, eğitim düzeyindeki iş gücü ne oluyor, işsizlik ne oluyor. Ama üç aylıklarda çeyrekliklerde veriyor. E, dördüncü çeyreği de bu Şubat'ta açıklayacak. O zaman mutlaka önce ilk programda konuşalım. Yani hemen hemen e, neredeyse eminim e, Artık öğrenimli şey, kadınlar arasında işsizliği daha da artmış göreceğiz. Orada uçurum çok daha büyük. Hani toplam kadın erkek işsizliği oranı arasındaki farktan. Orada ne oluyor? vallahi araştırılmış da değil. Yani siz bana haklı olarak soracaksınız. Hocam siz işte izliyorsunuz, Betam izliyorsunuz. Siz yıllardır bu iş gücü piyasasını izliyorsunuz. İyi de neden böyle? E, vallahi tabi akutuza gelen hipotezler var ama bunlar araştırılmamış durumda bu tabi esaslıca araştırma gerekir öyle e, TÜİK'in verdiği istatistiklerin bilgisi çok da yeterli değil e, özel olarak belki araştırma yapmak lazım hem arz tarafına bakmak lazım kadınlar acaba daha mı seçici işte E, talep tarafına bakmak lazım. Acaba cinsel cinsiyet bazında bir sege geçti mi var? Bir seçeği seçti mi var? Daha çok erkeği mi seçtiği için böyle oluyor falan? Yani bir sürü hipotez üretilebilir ama araştırma yapılmadan hangisi e önemli? Ne kadar önemli? Bunu bilemiyoruz. Ama bu bence büyük bir sorun. yani Değil mi? Genç kadınlar Kızlar giderek daha başarılı bir şekilde erkeklerden hatta yüksek öğrenime, üniversitelere gitmeye başladığı yıllardır mezun da oluyorlar. Neden erkekler iş bulurken genç erkekler, kadınlar bulamıyor? Bunun sosyolojik şeyleri hakkında da yansımaları ve sonuçları hakkında da etraflıca senin de dediğin gibi hem araştırma yapılması hem de Derinlemesinden konuşulması, tartışılması gerekecek. Ya bir de bak ya şimdi Ciddi bir soru. Dostlarım yaratırım. da genç, gençlerden söz ettim. Genç işsizlik yüzde 22,3. Evet. Aslında biraz arttı yanılmıyorsam da 0,1 puan. O neyse çok önemli değil. Allah aşkına erkek gençsizliği 15-24 yaştan söz ediyor. Toplamı yüzde 22,3. Erkek genç işsizliği %17,6. Bir önceki aya göre 4,8 puan kadar azalmış. Yani erkekler girmiş işe kardeşim. Yani i̇ş arayan erkek, genç erkekler dönüşü bir kez daha. Bunlar eğitiminin büyük bir ihtimalle bitirdi. Tamam kimisi ancak liseyi bitirdi. Ama büyük çoğunluk onu biliyoruz. Yüksek öğrenim ya yüksek okul bitirdi ya üniversite bitirdi. E, iş hayatına atıldı evet. Vurmuşlar yani bir kısmı iş. %17,6 ve bir önceki aya göre bayağı dağıtıyor. Genç kadınlarda %30,7. Evet çok, çok göre, kaygı çok verici. Dağıtır. Yani süreyi Hayır, bitirdik maalesef. Evet Seyfettin süremiz bitti ama bu son derece ciddi sonuçları olabilecek şeyi etraflıca önümüzdeki programlarda yapabildi. ...konuşmak Değil üzere de, söz de. aldım senden de. Ve, ay, ay, yayınlar diliyorum. Sıkıldım. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat